Kur'an ve Sahih Sünnet'in ışığında İslam fukuhunu görüyorduk. Bundan önceki dersimizde demiştik ki guslün meseleleri. Bunlar da dokuz tane meseleydi. Guslün dokuz tane meselesi. Birincisini, ikincisini, üçüncüsünü işlemiştik. Bugün üçüncüsü, dördüncüsünü işleyeceğiz inşallah. Birincisi tabi en anil bawli fil mustahem. Bundan önceki dersimizde anlattığımız birinci mesele kişi yıkandığı yerde çiş yapıp tavırda yıkanması caiz olmadı. İkincisi <gülüyor> cevaz el-iğtisali iryanen İkinci mesele kişi yıkandığı zaman anadan doğma çıplak bir şekilde hiç kimsenin görmeyeceği bir yerde yıkanmasında bir beis olmadı onu. Üçüncüsü en yıkandığı zaman hiç kimsenin onu görmeyeceği bir şekilde hanımı müstesna tabi hanımı başka diğer kişilerden kendini koruması üzerinde vaciptir dördüncüsü ise yücziu gusul an gusul ıze kana vacibeyn ve bu mesele demiştik ki alimler ihtilaflıdır. Bunu inşallah anlatacağız. Beşincisi attavfu ala cemii nisai bi guslin vahid. Allah ve Selam biliyorsunuz ilk döneminde on bir tane hanımı vardı. Vefat ettiği günlerde de vefat edince dokuz tane hanımı aleyküm selamun. Dokuz tane hanımı vardı. Ve Aleyhisselatü Vesselam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 abdest aldığı gibi. Ondan sonra üçüncü hanımıyla ve bu şekilde on birinci, on birinci hanımına kadar bir tek gusül ile cinsi münasebet yapıyordu aleyhissalatü vesselam. <gülüyor> Altıncısı iğtisalü indi kulli vahidetin minha. Altıncısı her hanımla cinsi münasebet yaptıktan sonra ikinci bir hanımla cinsi münasebet yapacağı zaman gusül abdesti yani boy abdesti alıyordu. Demek ki Ali S.A.V. bazen on bir hanımını bir vakitte bir gusül ile cinsi münasebet yapıyordu. Bazen de her hanımıyla cinsi münasebet yapacağı zaman boy abdesti alıp yani gusül abdesti alıp onundan sonra ikinci hanımıyla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 Ey kişi cinsi münasebet yaptıktan sonra usul abdesti almadan hanımıyla tekrar yatması. Diğer bir rivayette ise usul abdesti aldıktan sonra aleyhissalatü vesselam yatıyordu. Tabii ki bu külfetli bir iştir. Genelde insanlar yani genelde Müslümanlar cinsi münasebetten sonra hemen yatarlar genelde. Ancak Allah Celle Celaluhu'nun istisna ettiği şahıslar müstesna. Genelde belki şimdi size sorsam evli olan şahıslara <gülüyor> hanginiz hemen cinsi münasebetten sonra kalkıp yıkanıyor ondan sonra yatıyor. Belki aralarında hiçbir kişi çıkmayacak. Yok yöre, tamim yapma hocam. hocam <gülüyor> genelde de yapmışsın hocam. Belki <gülüyor> <gülüyor> biz diyoruz ki genelde. <gülüyor> biz diyoruz ki genelde yani genelde. Mesela 99 tanıyor, belki. 99'da belki bir kişi çıkar. Yani genelde erkekler, genelde erkekler. Çünkü bu meselenin cahilinde oldukları için belki inşallah bu meseleyi öğrendikten sonra veya tabii ki biz bu sadece buradaki kardeşlerimize anlatmıyoruz. Ali Satt ve bunları anlatırken Rabbihute Taala's'tan rivayet ederken bütün İslam ümmetine aktarılıyor bunlar. Yani genelde bildikten sonra bazen bunu yapar, bazen bunu yapar. Çünkü Ali'sotta selam İslam ümmetinin örnek edilmesi gereken bir şahıs olduğu için Müslüman onun hayatına bakarak ne yapacak? Kendisine yaşama yaşamaya çalışacak. 8.'si İhtisalur raculi ma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 Aleyhisselatü Hanım hanımıyla yıkandığı zaman her ikisi de anadan doğma çırılçıplak yıkanıyorlardı. <gülüyor> Ve bazı bazı ustalarımız bu kişilere soru sorarak diyorlar ki acaba bu şekilde söyleyen bu insanlar yattıkları zaman hanımlarıyla acaba yine peştemalle mi cinsi münasebet yapıyorlar? Öyledir <gülüyor> bu. Yani demek ki Peki yani demek ki cinsi münasebeti yapacağı zaman o zaman yine de peştemal bağ. Peki peştemal bağladığı zaman nasıl cinsel münasebet yapacak? Tıpkı peştemal bağladığı zaman nasıl yıkanamayacaksa cinsi münasebet de yapamaz. Yani İslam'da kesinlikle böyle bir şey yok. Gerçekten bu tür şeyler yani aşırılıktır. Aleyhissalatu vesselam ümmeti için ne yapmışsa ümmeti de aynısını yapmakla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 <gülüyor> evet. Bugün dördüncüsünü anlatacağız. İnşallah böylece dokuz tane mesele anlattık. Delillerine değineceğiz inşallah zamanla. dördüncüsü diyor ki Hel yuzzi guslu guslun an rusul. Acaba diyor bir gusül ikinci bir guslün yerine geçer mi bir tek niyetle? Ve bundan önce değinmiştik biraz. Burada alimler ihtilafa düşmüşler. Hanbeliler Hanefiler, Şafii'ler ve müstakil olan selaf alimlerinden bazıları demişler ki olur bazıları demişler ki olmaz. Yani nasıl örneğin bir kişi hanımıyla cinsi münasebet yaptı cuma günü ve sahi görüşe göre demiştik ki size cuma günü banyo yapmak, gusül yapmak vaciptir demiştik. Çünkü aleyhissalatü diyor ki her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 o zaman o cünüplükten dolayı yapmış olduğu husul Cuma'nın gusülüne de yerine geçmiş olur. Bazıları demişler ki cünüplükten dolayı olan gusül ile Cuma gusülünün üstünden kalkması için iki niyet yapması lazım. Bir cünüplükten dolayı niyet, iki cuma için bir niyet.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 Ve ebn Bez diyor ki Allah Cuma günü cünüblükten dolayı yıkanan kişi Cuma guslünü niyet etmeden o Cuma guslünün sevabını almış olur. Ebn-i Üthemir Allah tam tersi diyor ki hayır diyor. Cünüblükten dolayı gusül alacak olan veya da gusül yapacak olan kişi ilk önce cünüblükten dolayı olan guslünün niyetini onunla beraber Cuma'nın guslünü niyet etmesi gerekiyor. Niçin? Çünkü Öbün Bez Cuma guslünü sünnet görüyor. Onun için niyet, niyete gerek kalmıyor. Öbün Ütemin Cuma guslünü vacip görüyor. O zaman niyet gerekiyor. Ve buradaki delilleri de hepiniz bildiği gibi Ömer radiyallahu ta'ala anhin rivayet ettiği hadis innemel a'malu bin niyet, ve innemelikullim ri'in meneve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 İmam Elbani Rahimavullah diyor ki o da diyor ki Cuma guslu vaciptir. Dolayısıyla cünüplükten dolayı gusul alacak bir kişi cünüplükten dolayı ayrı bir gusul Cuma günü için ayrı bir gusul yapması gerekiyor. Yani bu gusul için ayrı bir niyet bu gusul için ayrı bir niyet. Ve İmam Elbani şöyle diyor Rahimavullah diyor ki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 Kadınlar üzerinde cuma yok ama cumaya gitmek isterse o zaman o kadın yıkanması vaciptir. Ve Ebn Üthemin diyor ki o zaman diyor hayzda olan bir kadın hem hayzdan dolayı bir niyet hem cünüplükten dolayı bir niyet hem de cumadan dolayı bir niyet. Ebn Üthemin Elbani diyor ki hayır ayrı ayrı niyet olduğu gibi aynı zamanda diyor 3 tane usul olması gerekiyor. Ey cünüplükten dolayı bir gusul Hayızdan dolayı bir gusül, cumadan dolayı bir gusül. Erkek ise cünübülükten dolayı bir gusül, cumadan dolayı bir gusül. Diyor ki, hâzi, ala kulli minha ala Çünkü diyor, bu gusüller için, diyor, bu gusüllerin ayrı ayrı yapılmasına ve yotta yapılacağına dair deliller vardır diyor.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 Her kim bunun aksini iddia ederse diyor, buyurun diyor, bize delil göstersin. Ve hakikaten baktığımız zaman, bu konuda delil yok. Bu konuda olan delil, İnneme'l-e'mâlu bin niyet. İnneme'l-e'mâlu bin niyet hadisesi de, iki vacibi bir anda kaldırmaz. Eğer İmam İbun Bez'in, ve Yahutta İmam Ebu Hanife'nin, ve İmam Şafii'nin bir kavline göre, ve İmam Malik'in bir kavline göre, eğer sünnet olmuş olsaydı Cuma'nın huslu o zaman olurdu. İmam Malik Rahimahullah Cuma'nın huslu vacip diyor. İmam Nevi aynı görüşte. Ben Hacer Asgalani aynı görüşte. İmam-ı bir görüşünde sünnettir. Bir görüşünde vaciptir. Abu Hanife Rahimahullah'ın görüşüne göre sünnettir. Ahmed bin Hembel'in görüşüne vaciptir. Ve İmam Elbani ile...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 Hazır oldu. fakale gusluk a mı? Cenabetin, Onun babası, oğluna soruyor. Diyor ki şu anda senin yapmış olduğun gusül diyor. Cenublükten dolayı mıdır? Yoksa Cuma'ya gitmen için midir? Hale, kultu min cenabetin. Dedim ki hayır. Cuma için değil. Cenublükten dolayıdır. Kale ahd ahar. Diyor dedi ki ona babası. İkinci bir gusülü iade et. Cönüblükten sonra bir de Cuma için ayrı bir gusül al. Ve inni sami'tu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaqul men yığtesele yevmü el Bu hadise dayanıyor. Ve bundan önceki hadis İzacâh ja adukum el Cuma fel yığtesele hadisi. Dikkat ediniz. Bu hadis İmam Buhari ile İmam Müslüm'ün üzerinde ittifak ettikleri hadistir. إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل بيرنس جمعية قل جاي زمان غسل يابسن أي بانيو يابسن إكن جاء حديث إيسا لله تعالى على كل مسلم حق أن يغتسل في كل سبعة أيام يوماً متفق عليه بدأ إمام بخاري إلى إمام مسلم وزارة دا إتفاق تكلى ربير الحديث دير ربير الحديث جنا إمام بخاري إلى إمام Müslümin üzerinde ittifak ettikleri hadis diyor ki Guslu yevmil cumuati yevmil cumuati wacibun ala kulli muhtelim. Diyor ki cuma günü gusul yapmak her baliğ olan kişi üzerinde vaciptir. Ve burada her baliğ olan denilen burada erkek kastediliyor. Çünkü cuma kadınlara vacip değildir. Ama dedik ki eğer kadın cumaya gitmek istiyorsa o zaman o da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 Cenubluk için ayrı bir gusül, ayrı bir niyet, cuma için ayrı bir gusül, ayrı bir niyet getirecektir. 5.'si: Attavu ala jami'i nisa'ihi 11 tane hanımıyla bir vakitte yani bir anda bir tek gusülle hepsiyle cinsi münasebet yaptığına dair delil. An Enes bin Malik radıyallahu teala anhu kal, Kanın Nabi ﷺ yürüyorla Bu hadisi imam Bukhari rahimallah, sahih kitabında rivayet etmiş. Diyorki, Aleyhissalatü Vesselam, 11 tane hanımı vardı. Ve bu 11 tane hanımıyla bir tek gusül bir vakitte hepsinle. Hepsiyle cinsi münasebet yapar. Ondan sonra, on birincinden sonra gusül abdestini yapıyordu. <gülüyor> Ve fi sahih-i muslim rahim Allah diyor ki Kâne yatufu ala nisaihi bi guslin vahid. Kâne yatufu ala nisaihi bi guslin vahid. Ey, cinsi, bütün hanımlarıyla cinsi münasebet sonra, yaptıktan sonra bir tek gusül yapardı. Yani on bir taneyle cinsi münasebet yapıyor. Ve ondan sonra guslünü yapıyor. Tabi ki buradaki on bir tane bir vakitte. Yani bir gecede veyahut da bir gündüzde. Eğer bir gündüzde tuhaf etmişse yine on bir. Geceyle yapmışsa, cinsi münasebet yapmışsa gece. Altıncısı ise el-ihtisalu'inde kulli vahidetin guslen. Diyor ki altıncı mesele ve selam. 11 hanımıyla cinsi münasebet yaptığı zaman her cinsi münasebetten sonra bir usul yaparmış. Demek ki burada iki rivayet var. Her ikisi de caizdir. Bazen bir erkek iki tane hanımı varsa, üç tane hanımı varsa veyahutta bir tane hanımı var ama bir, iki, üç, dört, beş defa hanımıyla bir anda cinsi münasebet yapabilir. Ancak Ali ve Senem. İkinci cinsi münasebet yapacağı zaman mutlak manada abdestini alıyor Daniy Sadd ve Sallam. Abdestini almadan Ali ve Sallam yatmazmış, bir de ikinci cimada yapmazmış. Ancak bir usulle yapar. Yani bir cima yaptı hanımıyla, hanımı kalkar abdest alır. Tamam mı? Temizlenir. Erkek de kalkar, temizlenir, abdestini alır. Ondan sonra tekrar cinsi münasebet yapar.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 cinsi münasebet yapar. Tekrar guslunu alır. Üçüncü yapar ve bu şekilde devam eder. Evet diyor ki An Abi Rafi'in radıyallahu anhu ennen nebiye sallallahu aleyhi ve sellem tafe zate yevmin ala nisaihi yaghtesilu inde hadihi ve inde hadihi ravahu Ebu Davud ve Ebu Mace ve bu hadisi İmam Ebu Davud ile İmam Ebu Mace rahimahullah rivayet etmişler ve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 Yedincisi, kişi cün, e, cinsi münasebet yaptıktan sonra gusül abdesti almadan yapmasında bir beis olmadığını. Veyahut da cinsi münasebet yaptıktan sonra abdest alır ondan sonra yatar. veyahutta da yapar ondan sonra yatarmış. An-ı radıyallahu anha kâlet, Kâne'l-Nabiyyü sallallahu aleyhi ve sellem yıza arâda en yenâm ve huve Gasla farjehu ve tovda alıssala. Rövah Al Bukhari ve Muslim. Ama Nâişe Râdiyyallahu Taala ânha, Âli onunla yatak odasında aralarında olacak olan cinsi münasebetten sonra olan hallerini anlatıyor. Diyor ki, kâne Nabiüssalâhü Sallâm, arada en selam diyor cinsi muhasebetten sonra diyor yapmak istediği zaman diyor hasfer Cehu ilk önce ferci yıkar temizler ki fercinde ferte kalıntı kalmasın özellikle belli bir yaştan sonra 40 yaşından sonra ve özellikle prosstat hastalığı olan bazı erkeklerde e, ferçte bazı meni kalıntıları kalıyor o meni kalıntıları da tıbben doktorlar diyorlar ki o temizlenmezse zamanla diyor iltihap yapar ondan sonra zekerde bir iltihaplaşma olur. Bu iltihaplaşma belli bir zamandan sonra tedavi olma yollarına gitmezse o da devamlı böyle temizlenmezse ister istemez ondan sonra ameliyat yapmak mecburiyetinde kalacak. İşte bu tür hastalıklar olmaması için her cinsi münasebetten sonra Ali Satt ve selam bunu ne yapıyormuş Ali Satt ve selam bunu hem kendisi yapar hem de ashabına tavsiye edermiş Radiyallahu Teala. Gasala <gülüyor> farcehu ve tevadda lis sala. Fercini kadıktan sonra ne yapıyor? Sanki namaz kılacakmış gibi abdest alırmış Ali Satt ve selam. Ondan sonra yatarmış. Ali Satt ve selam hiçbir zaman abdestsiz yaptığı rivayet edilmemiş. وبعضن أبتس استعلرمش، غسل وعن عبد الله بن أبي قيس قال سألت عائشة رضي الله تعالى عنها قلت كيف كان يضع كيف كان يصنع في الجنابة أكان يغتسل قبل أن ينام أم ينام قبل أن يغتسل. صحابي قال رضي الله عنه أم عائشة بو شيء سوري و. Diyeceksiniz ki nasıl olur da bir sahabi bir kadına böyle bir soru sorabilir. Ve bundan önceki derslerimizde dikkat esteyim ve hatırlıyorsanız birçok sahabi validemiz Aişe'nin yanında ders almış yani onların hocası veyahut da onların ustadı oluyor. Ummena Aişe radiyallahu teala anha aleyhissalatü vesselamın ashabı arasında en ileri gelen alimlerden veyahut da alimelerden birisidir ve özellikle ve Selam'in evi içerisinde Müslümanların görmeyeceği ve sadece kendisinin göreceği halleri herkes ondan öğreniyordu. Çünkü ondan başka bu halleri bilmez. Dolayısıyla geliyor erkekler, kadınlar, erkekler veyahut da kadınlar Ummene işeden bu tür soruları sorup cevaplarını alıyordu. Çünkü Ummene Aişe radiyallahu ta'ala aynı zamanda Müslümanların annesidir. Müslümanların annesidir. Yani hiçbir Müslüman erkek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 Aleyhisselatü vesselam, kadınlar Aleyhisselatü Vesselam diyorlar ki bütün günlerin hep erkeklere bari bize de bir gün ayır da bize de ders veriyor. ve Vesselam gidiyor ayrıyetten kadınlara ayrı bir ders veriyordu. Şafii fukahası rahimahumullah ve burada alimler yine o şekilde eğer kadınlara hiç ders verecek kadın yoksa o zaman perde arkasından bir alimin kadınlara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 konuyu içeren bu bilgileri kitaplara alıp kitaplarında ne yapabilir? Kadın üzerinde farz olan bu bilgiyi öğrenebilir. Evet. Evet arkadaşlar. 1 20. قالت أم تعالى عنها. Yani Abdullah bin Kays bu soruyu sorduğu zaman diyor ki, قالت كل ذلك قد كان يفعل. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki her ikisini de yapardı. Bazen böyle yapardı. Bazen böyle yapardı. رُبَّمَ اغْتَسَلَ فَنَامُ وَرُبَّمَ تَوَضَّأَ فَنَامُ Tam? Bazen abdest, işte, gusul alıp ondan sonra yatarmış. Bazen de usul abdesti almayıp abdest alıp ondan sonra yatarmış. Sekizincisi اغْتِسَلُ الرَّجُلِ مَعْ اِمْرَأَتِهِ فِي مِنْ اِنَا اِنْ Sekizincisi, bir karı koca, bir kaptan, bir kaptan yıkanmalarında bir beis olmadığını. Ancak dedik ki bu alimler arasında ihtilaflıdır. Özellikle İmam Abu Hanife'nin fuqası rahimeullah bunlar müstahmen su ile İkinci bir kişinin o mustamel su ile gusul abdesti veya da abdest alması kesinlikle caiz değildir. Çünkü Ebu Hanife rahimahullah bu konuda iki tane görüşü var. Bir görüşüne göre mustamel su necistir. Diğer bir görüşüne göre necis değildir, mekruhtür. Ve buradaki mekruh derken ey tahrimen mekruhtür.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 yanındadır. Yani Abu Hanife rahimahullahın yanında değil. Cumhurun yanındadır. Niçin? Çünkü bu eller, madem ki bu eller üzerinde ve da bu ağızlar üzerinde necaset yok ise necaset yok ise ellerini yıkadıktan sonra bu su neden necis olsun? Yani, ağız tahirdir. Senin ağzın necis midir, tahir midir? Sana soruyorum. Sen soru sordun. Şimdi ağız tahir de hocam ben, belki bende bakteri falan varsa bir diğerine bulaşma şeyi var, imkanı var. Biz taharet diyoruz, bakteri maktere artık tıbbi meseleye biz girmiyoruz. Var mı yok mu? Biz bu tür şeylerle yaklaşmıyoruz. su necis midir değil midir? Alimler demişler ki, bu su bil ittifak necis değildir. O zaman necis değilse, bununla abdest alınır. Tamam mı? Bununla abdest alınır. Dolayısıyla, bir erkek ile bir kadın, bir kadın bir kapta abdest veya da gusul abdesti alabilecekleri gibi bir erkek o kaptan usul abdesti aldıktan sonra o kapta kalan olan su, artık olan su, yine de o kadın veya da o erkek ondan abdest alabilir. Mustemel mustemel demek artık demektir, ne? tamam mı? Mustemel kullanılan. Artık su kullanılmış, atılan su mustemel. Bu sen e, ellerini kaba koyuyor, kat çıkarıyor, kaldırıyor. Yani bu artık bu su kullanılmış olur, tamam mı? لحديث ام سلمة رضي الله عنها درس تنصرتها شنو قيس تنصرتها تشرزدين ve اغتسل انا والنبي صلى الله عليه وسلم من اناء واحد تمام من الجنابه يروكي ام سلمة رضي الله عنها يروكي وكنت اغتسل انا والنبي صلى الله عليه وسلم من اناء واحد تمام من الجنابه جنب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 Sen içtin, içmeden önce hiç kimse kullanmamış. Sen içtikten sonra bu su kullanılmış olur. Çünkü senin ağzından olan az bir şey oraya girmiş olabilir. Veyahut bir bardaktan. Geçmişte bir tastan birçok kişi su içerdi. Ve bu hast şeylere de hiç kimse değinmiyordu. Valla sende hastalık olabilir, ben içmem. O diyor ki sende hastalık olabilir, ben içmem diye. Bu tür şeylere hiç kimse değinmiyordu. Hiç şey yapmadan, bunu düşünmeden, şey yapmadan alıyor tası, o içiyor, o içiyor, o içiyor ve herkes bunu gezilererek. Veyahutta bir kaşıkla birçok kişi bir kaşıkla yemek yiyordu. Tamam mı? Burada bu hadisi Ravahu'l Bukhari ve al İmam Müslim. İmam Bukhari ile İmam Müslim bir ittifak bu hadis sahih olduğuna dair ittifak etmişler. Öbür tarafta bu an Aişe radiyallahu anha kâlet kuntu agdesilu anna vel nebiyu sallallahu aleyhi ve sellem min inâin vâhidin tehtelifu eydiyne Bu, bundan önceki hadis, Umma Sallâme'nin hadisi. Şimdiki hadis ise um, Umman Aişe'nin hadisi diyor ki aleyhissalâtu vesselâm e, anha ben ile Allah'ın bir kaptan banyo yaparken diyor, ikimizin eli bir, birimiz kaldırıyor, birimiz indiriyor. Yani o alıyor, bu, her ikisi de bu kaptan alıyor. Dolayısıyla Busu ne olmuş olur? Busu kullanılmış yani müsteğmel sayılır. Bu da revahü al-Bukhari ve Muslim. İmam Bukhari ile ve İmam Muslim yine bu hadisine yapmışlar, rivayet etmişler. Ve anha radiyallahu anha, Aişe'den radiyallahu ta'ala anha kalet, kuntu agdesinu ana ve Rasulullah min ina'in, min ina'in, beyni ve beynahu vahid. feyubadirunu hatta akul, da'li, da'li.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 ve Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında konuşuyor. Eğer haram olmuş olsaydı, konuşmak haram, haram olmuş olsaydı, ve Vesselam banyodan çıktıktan sonra eğer orada konuşmak istemiyorsa, diyecekti ki, ya Aişe, ne yücüzü el kelami fiyatna el, el gusül diye söyleyecekti. Eğer böyle bir söz söylemediyse ve onu ikrar ettiyse ve kendisi de bunu işitiyorsa, o zaman banyo esnasında çıplak iken,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 Ali Rizal yanlış tercüme etmiş. Bayağı Türkiye'de yanlış tercüme ediyorlar. Yani suyu bana bırak anlamında konuşuyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile Eşe Orada Güya Ayşe tercümeyi şu şekilde yapmışlar. Yani beni bırak. Haşa Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kabın e, içinde Aişe ile oynaşıyordu. Anlamında tercüme etmiş. Yanlış bir tercüme. Türkiye'de tercümeyi bu şekilde yapmışlar. ve. Rusul adresi alırken caiz olduğuna dair veya buna benzer <gülüyor> şey yanlış anlama var ya. Yani. Ne anlaşılır? <gülüyor> Maalesef الشedid Birçok tercüme kitapları birçok yerlerde kopardıkları gibi aynı zamanda bazıları da tercümeyi böyle yerli yerine de yapmıyorlar bazıları. Onun için alimler bil ittifak. Alimler bil ittifak.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 ama İngilizceyi bülbül gibi öğrenmiş. Bunu burada öğrenmiş. Söylediği Arabistan'da öğrenmiş. Kasetlerle, masetlerle falan kaset şudur, budur. Her yerde böyle bu İngilizce kasetlerini koyarak İngilizce öğreniyor. ama Arapçayı hiç öğrenmek istemiyor. Dinini öğrenmek, Kur'an okumasını bilmiyor. Yani namaz kılacak Fatihasını bilmiyor. İhlas suresi, Felak, Nas'ı okuyamıyor. Hep zizi. Si si diye okur.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 Alıçtisalı bıfzlı erkeğe ve mejaa fi nahi anızalı. Anıbnı Abbas R. A. anıhuma, anı R. S. A. R. S. A. R. S. A. R. S. A. R. S. A. R. S. A. R. S. A. R. S. A. R. S. A. R. S. A. R. ki Allah R. sallallahu aleyhi ve sellem A. artan suyla ne yaparmış? Banyo A. Ama bu zikrettiğimiz alimlerin görüşüne göre kesinlikle bir erkek kadının kadından yani huslünden dolayı artacak olan sudan su ile ne yapamaz, abdest alamaz ve huslidi demez. <gülüyor> ve bu hadisi Ravahu hu Mustim, imam kitabında sahih kitabında rivayet etmiş. Enne Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem, "Kana yğtesilu bı fadli Ey Ay, meymune validemiz. Usul abdestini aldıktan sonra ondan artan su veyahut da onun kabında artık kalan suyla ne yapıyor? Aleyhisselatü Vesselam banyosunu gusül abdestini alıyormuş. Tekrar İbn Abbas radiyallahu anhüme kal iğtesela ba'd ezvacin nebiye aleyhisselatü Vesselam fi cefnetin Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımlarından bazıları bir kap çeşidiyle ne yapmıştır? Yıkanmıştır diyor. Fece'en nebiye sallallahu aleyhisselatü Vesselam li yagtesile ev yetevadda Aleyhisselatü Vesselam geldi yıkanmak veya da abdest almak için Kap, kaptan. Hemen orada <gülüyor> fe ya Resulallah ey Allah'ın Resulü inni kuntu cünüben ben bu kaptan abdest veya da usulü abdesti alırken ben cünüb idim. Cünüblükten dolayı buradan bu kaptan yıkandım. Fakale kâle el mâ ulayu cünüb sen cünüb isen <gülüyor> on senden artık kalan su cünüb olmaz ki. Tıpkı Ayşe validemiz radıyallahu ﷺ anha Ali, sattı ve selam, ee, mescitte itikafa girdiği zaman kendisi hayızlıydı. Ali, vesselam ve selam başını pencereden uzatarak saçlarını ne yapıyordu, tarıyordu. Ona dedi ki, ya Ayşe dedi, git bana bana buradan şeyi getir dedi, seccadeyi getir. Dedi ki, ben hayızlıyım. E dedi ki senin elin sen oraya gitmen hayızlı olmaz ki dedi.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 Kişi öldüğü zaman onu yıkayan kişi yıkanmasa da bir sakınca yoktur. Ama yıkansa daha efdaldır. Ama bunun yıkanması da necis olduğundan dolayı değil. Tamam mı? Necis olduğundan dolayı değil. Dolayısıyla erkekten veyahut da kadından artan su ile kişi gusül abdesti alabileceği gibi efendim namaz içinde abdest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 ve alimler bu hadis üzerinde ihtilafa düştüler. Deminki size anlattığım ihtilaf genelde bu hadise dayanarak tamam mı? Genelde bu hadise dayanarak ve İmam Elbani Rahimahullah diyor ki bu hadislere baktığımız zaman bundan önceki hadisler hangi kitaplarda mevcuttu? Kim rivayet etmiş? İmam Bukhari ile İmam Müslim. Ve bu hadisler bu hadise nazaran çok daha sahip ve çok daha kuvvetli. Tamam mı? Dolayısıyla burada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 caiz görmüyor anlamına geliyor. Dolayısıyla burada buradaki kerhen dedikleri ey tenzihen mekruhtur. Tahrimen mekruh değildir. Tamam mı? Yani bir erkek hanımından artan su ile yıkanmasında veyahut da abdest almasında veyahut otta kadının kocasından kala artan su veya da onunla yıkanmak veyahut otta ondan abdest almak bu nedir? Tenzihen mekruhtur. Ey tahrimen mekruh değildir. Hadevallahu alem. Ve ve Muhammed ve âli ve sahbihi ve bihamdik, eşhedü ente ve Siz bazen artan su diyorsunuz, bazen kullanılmış su diyorsunuz. Şimdi o zaman anlama, anlamamız zorlaşıyor. Şimdi artan su kullanılmıştan kalmış bir su ama Kullanmış su diyince atık su oluyor. Atık su ayrı. art atık su nedir? Atık su kullanılmış, kirlenmiş, atılan bir su. Artan su birazını kullanmışım, bir kısmını, kalanı temiz su. Hadi stasena ne diyor? Ben diyor ki o um Meymune'den artık kalan suyla yıkanıyor. Su. Art, artık artık um Meymune, Umm Meymune yıkanıyor kapta. Ha şu kaptır. Şundan Ama kapını kapının içine mi girip yıkanıyor hocam? Şimdi kapının içine <gülüyor> mi girip yıkanıyor da kullanır oluyor. Şimdi ya o kaptan alıp yıkanıyor. Sen ben, seneyim, ben onu ne yapıyorsun? Kapat şunu <gülüyor>